Nestağfirullah, Nesta'aizu billah, Bismillah, Velhamdülillah, Vesselamu ala Resulillah, Selamun aleyküm. Sevgili dostlar, bilirsiniz ki her kilitli kapı içerisinde kıymetli eşyalar bulunduran odalara açılır. Her kıymetli şey muhafaza altına alınmış, üzerinden kilitlenmiştir. Hangi değerli hazine kilitsiz bırakılmış, ortalığa saçılmıştır ki cennetin kapıları kilitsiz bırakılmış olsun? Düşünsenize, Allah'ın malı tüm hazinelerden daha kıymetli olduğu halde niçin kilitsiz bırakılsın? Cennet, sizce bu kıymetli mal muhafaza altına alınmaya, kilitlenmeye daha layık değil midir? Cennet herkese kapılarını açacak kadar değersiz mi? Elbette değil dediğinizi duyar gibiyim. Öyleyse, bu kıymetli hazinenin kapağını, bu değerli yurdun kapılarını açmaya var mısınız? Soruya yüreğinizin en derinliğinden gelen ses ile, Evet varım diye cevap verebilmeniz için, Bu kilitli hazinenin nasıl bir mücevheratla dolu olduğunu bilmeniz, ve bu hazineyi tanımanız gerekiyor tekrardan. Cennet, öyle bir hazine ki, kelimelerimizle anlatılacak kadar dünyalık değil. Bir şeyi en güzel tarif eden yine onun sahibidir. Öyleyse, cenneti tanımak için, cennetin sahibine kulak verelim mi biraz? Bakınız, dinleyiniz. Nasıl Tarif Etmiş Onu Yaratan Şüphesiz Günahlardan Korunanlar Da Cennetlerde Nimetler içindirler. Rablerinin Kendilerine Verdiği İle Zevki Sefa Sürerler Rableri Onları Cehennem Azabından Korumuştur Onlara Yaptıklarınıza Karşıdık Afiyetle Yeyiniz içiniz Denilir Sıra Sıra Dizilmiş Koltuklara Yaslanırlar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 Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Onlara şöyle denir. İşte bu sizin bir mükafatınızdır. Gayretiniz karşılığını bulmuştur. Subhanallah. Sen ne büyüksün Allah'ım. Büyüklüğünü dillendirmekten aciziz. Aciziyetimizden değil, utancımız ...seni gereğince sena edememekten. İşte bunlar... ...değerli kardeşler... ...sadece o katre... ...en temiz mekandan. Duydunuz ya... ...neler var neler o mekanda. Aradığınız her şey... ...uzanıp da buralarda tutamadığınız her şey... ...sizin için orada. Hatta... ...bakınız daha ne ekleyeceğim... Sözün doğrusu, doğruluğun sözcüsünde sakla aslında. Haydi, tutunut şimdi yüreğimizden, gidelim bizi tertemiz kılacak olan mekanınıza. Nereye mi? Gidince görürsünüz işte. Hayal ediniz, bakınız, gördünüz mü? Geldik. Kapıda korumalar yok, muhafızlar yok, randevu almak hiç yok. Saatlerce beklemek değil buradaki zaman. Beklesen ne çıkar? Bir değil, bin ömür beklesen, ama bir kez gülse sana, bir kez kardeşim, hoş geldin dese, en içten gülümsemesiyle, beklemez misin bir asır kapısında? Fakat buna gerek yok. Sadece sesinizi. Onun sesinizin üzerine çıkarmayın. O bir şeye hükmettiği zaman, İşittim ve itaat edin deyin. Bir ömür beklemeden, Alırsınız selamına, Karşılık bu diyarda. Evet, Şimdi, Unuttuklarından birinin tam karşısındayız. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş, Kutlu Nebi'nin huzurunda. Bak, ...ben susuyorum şimdi. O anlatsın sana cenneti. Dedim ya... ...kelimelerim yetmez onu anlatmaya... ...idrakim yetmez onu kavramaya. Ama bak... ...Firdevs'in efendisi... ...ne de güzel anlatmış... ...cennet günlerini. Resulullah Aleyhisselam... ...şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ben... ...salih kullarım için... Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatırına getirip hayal edemediği nimetler hazırladım. Devam ediyoruz, o nebinin dilinden cenneti dinlemeye. Şöyle buyuruyor, Cennet için kolları sıvayacak yok mu? Çünkü cennetin hiçbir örneği benzeri yoktur. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, O pırıldayan bir nur, Sallanıp dalgalanan güzel kokulu bir yeşillik, Yükseltilmiş bir köşk, Şırıl şırıl akan bir nehir, Olgun bir meyve, Güzel ve alımlı bir eş, Çeşit çeşit elbiselerdir, Ebedi bir makamda meyve, Yeşillik, nimet, Zevk ve sefa içinde, yüksek değerli selamet ve esenlik kaynağı bir yurdur. duydun değil mi kardeşim duydun değil mi yüreğin bunu hissedebildin değil mi o güzel mekanı eğer hissedemediysen dur geçme bekle biraz daha dinle biraz daha zorla idrakını diyor ki cennetlikler cennete girince Allah subhanahu ve teala onlara size vermemi istediğiniz şey var mı diye soracak. Onlar da Ey Rabbimiz sen yüzlerimizi ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne isteriz ki derler. Bunun üzerine Allah cennet ehlinin gözlerindeki perdeyi kaldırıverir de Onlara verilen en güzel ve en değerli şey Rablerini görmek olur. Sübhanallah. Duydun değil mi? Artık en kıymetli şey Allah'ın zatını seyretmek olur. Yani cennet o anlatamadığımın idrak edemediğim güzel kaybolur da Allah'ın zatı kalır gönüllerde. Halbuki bilmez insan şaşkınlıkla der ki ey Rabbimiz sen yüzlerimizi ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı daha ne isteriz ki? İşte o cennetin tarifi benim size nakledemediğim kadarıyla bu kadar. Ancak biliyorsun ki Kur'an bize cennetin hemen arkasından cehennemi de hatırlatır ki Korku ümit dengesini iyi kurabilelim. Zira bu iki ziynetle kulluk süslendiği zaman aslını buluyor. İstersen canın tam cennet çekmişken biraz da cehennemden bahsedelim ki bu kabaran iştahımız cehennem korkusuyla perçinlensin biraz inşallah. Yine rahmeti kendi Üzerine Yazdığı Halde Gazabı Kesin Olan Rabbimizden Dinleyelim Cehennemi Mursalat Suresi 28-48. Ayetlerde O Gün Yalanlayanların Vay Haline Kıyameti Yalanlayanlara Şöyle Denir Haydin Gidin O Yalanladığınız Şeye Doğru Haydi Gidin O Üç Çatallı Gölgeye Cehenneme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 Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Evet sevgili dinleyiciler, işte cehennem bu derece dehşetli bir yer. İsterseniz bir de Miraç'la birlikte cenneti ve cehennemi gözleriyle görmüş olan Allah Resulü Aleyhisselam'dan cehennemi dinleyelim ki, Gönlümüz onun dehşetini biraz daha hissetsin. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. Eğer cehennemliklerin yiyeceği olan zakkumdan dünyaya tek damla damlatılacak olsa bu dünya ehlenin yiyeceklerini bozardı. Öyleyse yiyecek ve içeceği zakkumdan olan cehennemliğin hali ne olur siz düşünün. Cehennemde en hafif azap gören kimsenin ayağına ateşten bir ayakkabı giydirilir ve bu ayakkabıların hararetinden tencerenin kaynaması gibi beyni kaynamaya başlar. Öyle dayanılması imkansız bir acı duyar ki azap yönünden insanların en hafifi olduğu halde kendinden daha şiddetli azap gören kimsenin olmadığını zanneder. Kıyamet gününde ölüm alaca bir koç gibi getirilip cennetle cehennem arasında durdurulacak ve onların gözleri önünde kesilecektir. Eğer sevinçten ölecek bir kişi olsaydı o anda cennetlikler ölüverirdi. Eğer üzüntü ve kederden ölecek bir kişi olsaydı o anda cehennemlikler ölürlerdi. Şimdi tekrar sormak istiyorum. Bu kıymetli hazinenin kapağını, bu değerli cennet yurdun kapılarını açmaya, cennetin anahtarını elinle almak için çabalamaya ve yine cehennem gibi dipsiz bir vadi olan çukurun ağzını kapayıp üzerine kilit vurmaya ne dersiniz? Elhamdülillah ki varım diyorsunuz. İşte size Cenneti açmanız ve cehenneme kilit vurmanız için ilk anahtar. Ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir resul olan kıymetlimiz, mürşidimiz, şeyhimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurur. İman etmeyecekçe cennete giremezsiniz. Tamam, ben iman etmişim zaten. O halde cennet beni bekliyor diyorsanız isterseniz bu kadar acele etmeyiniz. Öncelikle iman nedir, ne değildir bir bakalım. Hemen burada bir ayet okuyalım beraberce. Zariyat suresinin 56. ayetini. Emme halaktul cinne ve'l insa illa li'budun. <Sessizlik> ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet sevgili dostlar, bu ayeti dinlediğinizde aslında fark ettiyseniz, yaratılış gayemiz ortaya çıkıyor. Niçin yaratıldım sorusuna en güzel cevap, tek bir kelimenin içinde saklı. O kelime de kulluk. Kulluğun Arapça karşılığı abd kelimesi. Mesela sıkça duyduğumuz, Abdullah isminin manası ki, bu isim Allah'ın en çok sevdiği isimlerdendir. Allah'ın kulu demektir. Kulluk, efendiye köle olmanın en güzel şeklidir. Kul olmak demek, köle olmak demektir. Köle olmak deyince, zihninizde zorla itaat gibi bir şey şekillenmesin. Çünkü Allah'a olunca kölelik, isteye isteye, seve seve, can baş üstüne olur. Adil ve merhametli bir efendiye köle olmak, zarilim bir halka efendi olmaktan daha sevimli değil midir? Hz. Adem aleyhisselam, Hakk'a köleliği kabul edince özgürleşmiştir. Şeytan da aleyhillâne, Hakk'a karşı diritince köleleşmiştir. Farkı anlayabiliyorsunuz değil mi? Cennetin efendisi olmak için, hakkın kölesi olmaktan yana kullanılmasının tercih edilmesi gerekiyor unutulmamalı ki köleliğine talip olduğumuz efendi adaletin kaynağıdır ve biliniz ki Allah'a olan kulluk ve Allah'a olan kölelik aslında ebedi hürriyet ve özgürlüktür o halde sevgili dostlar cennete girmenin yolu iman etmekten İman etmenin yolu kulluk etmekten, kulluğun karşılığı da hakkıyla olan bir kölelikten geçiyorsa, bu hakkıyla yapılacak köleliğin yerini bulması için temel nedir biliyor musunuz? Bakınız, buranın altını çize çize söylüyorum. Siz de çize çize dinleyiniz ve kalbinize kazıyınız. Hakkıyla yapılacak kölelik, Efendinin tek olmasından geçer. Hemen burada bir ayeti analım birlikte. Zümer suresinin misal 29. ayetini. Allah şöyle bir örnek vermiştir. Bir adım ve bir takım ortakları var. Hırçın hırçın çekişip duruyorlar. Bir de yalnız bir kişiye bağlı, selamet içinde olan bir adam var. Bu ikisinin hali hiçbir olur mu? Hamd Allah'ındır. Fakat pek çokları bilmiyorlar. Allah subhanahu ve teala bir şey hususunda misal getirmişse burada bizi düşünmeye akletmeye davet ediyor demektir. O halde düşünelim mi şimdi ''Ben bir köleyim ve bir dön, birden çok efendim var. Üstelik efendilerim de birbirine zıt. Mesela bir erkek, bir kadın, biri genç, biri ihtiyar, biri zengin, biri fakir vesaire. Ve bana deniliyor ki, bu efendilerinin hepsini razı et ki onlar da sana verdiklerini arttırarak devam etsinler. Ne yap et ama bu efendilerinin hepsi senden razı olsun.'' bana diyorlar ve bana hepsini razı etmem karşılığında büyük ödüllerin verileceklerini söylüyorlar tamam deyip başlıyorum işe değil mi efendilerimden birisi bana sesleniyor sabah kahvaltımı hazırladın mı diye diğeri aynı anda benden elbiselerimi hazırlamamı istiyor diğeri gazetem nerede diyor diğeri ve diğeri her biri efendimin Benden farklı farklı istekler oluyor. Ve benim hepsini bir anda memnun etmem mümkün olmuyor. Yeter diye feryat, feryat ediyorum. Ucunda ne olursa olsun neyi ifade ederlerse etsinler anında istifa ediyorum. Çünkü bu şartlar altında hakkıyla bir kölelik yapılmıyor ki bu kölelik de gerçekten bir kölelik. Şimdi düşünelim birden çok efendi yapılan bir köleliği hakkıyla yerine getirmek mümkün değilken Birden fazla efendiye köle olduğum halde Allah'a hakkıyla bir kölelik yapmam, kulluk sunmam nasıl mümkün olabilir? Sevgili dostlar, kölelik kavramını bugünkü kavramda değil de teslimiyet anlamında değerlendirelim. Bilelim ki makbul bir kulluk ucunda kıyısında yapılan bir kulluk değildir. Kulluk tam bir teslimiyet, tam bir bağlılık, tam bir itaattir. Hayatımızın bütününde, yaşamımızın tamamında bir an dahi olsa isyan etmek sizin yapılan bir kulluk, makbul bir kulluktur. Kendisini kulluk yaptığım efendim bana her yönden zaten sahip ve malik olan bir kuvvet. Zaten ona ederse o oluyor. Buna rağmen bana sonsuz bir özgürlük veriyor sadece kendisine kulluk ile. Rabbimiz bakınız ne buyuruyor Azab suresi 36. ayette Bununla beraber Allah ve Resulü Bir işe hükmettiği zaman Gerek mümin bir erkek ve gerekse Mümin bir kadın için O işte ilaveten bir yorum hakkı olmaz Her kim de Allah ve Resulüne Azi olursa yoldan sapmış Demektir Öyleyse ben Sadece Abdullah olmalıyım yani sadece Allah'ın kölesi, yani sadece Allah'ın kulu olmalıyım. Yani sadece Allah'a teslim olmuş birisi olmalıyım ki sonsuz özgürlüğün hem dünya hayatında hem sonsuz ahiret hayatında sahip olmuş olayım. Allah ve Resulüne itaat nasıl olabilir? Allah'a itaat Kur'an'a Resulünün tabi olduğu gibi tabi olmak değil midir? Bakınız sevgili dostlar. Bütün müşrik toplumlarda Allah inancı vardı. Yani tüm müşrikler Allah'a iman ederler. Allah'ı yaratan, var eden, öldüren olarak bilirler. Tüm müşrik topluluklar kendilerini bir Resul'e nispet ederler. Yani Allah tarafından gönderilmiş bir Resul'e iman ederler. Nitekim Mekkeli müşrikler Allah'ı inkar etmiyorlardı. Bilakis ee, onlar için Kur'an'da anlatılan ayetleri hatırladığımızda de ki siz gökten size gökten ve yerden kim rızık veriyor o kulaklara ve gözlere hükmeden kim ölüyü diriden diriden ölüyü çıkaran kim işleri idare eden kim hemen Allah diyeceklerdir de ki o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız diyor Yunus suresi 31. ayette dikkat ediniz rızık veren kim diye sorsanız o peygamber düşmanı Mekkeli müşriklere Allah diyeceklerdir diyor. Sana bu gözü kulağa kim verdi diye sor Allah diyecekler diyor. Öldükten sonra kim diriltecek diye sor Allah diyecekler. E o zaman Mekkeli müşriklerin kınanmasının sebebi neydi? Onlar... İbrahim Aleyhisselam'a iman ettiklerini söylüyorlardı. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a iman ettiklerini söylüyor. Mesela Yahudiler Musa Aleyhisselam'a iman ettiklerini söylüyorlardı. Tabi bu söylemlerinin bir geri olarak da Resullerin getirmiş oldukları şeriattan birçok şeyi hayatlarında uyguluyorlardı. Mesela Mekkeli müşriklerin ibadetlerine dair Şöyle, tarihi gerçeklikleri biliyoruz. Cahiliye döneminde yaşayan müşrikler, Allah-u Teala'nın gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunan şeyleri yaratmada, büyük işleri idare etmede herhangi bir ortağının olmadığına inanıyorlardı. Güzel inançlarından bir tanesi kadere iman etmekti. Allah-u Teala'nın bütün... Olacakları henüz olmadan önce takdir etmiş olduğuna inanırlardı. Yine allah Teala'nın kullarını dilediği şeyle hükümlü tuttuğuna, bazı şeyleri haram, bazı şeyleri helal kıldığına, kulları yaptıkları işlerden dolayı hesaba çekeceğine inanıyorlardı. İbadetle ilgili önem verdikleri konulardan bir tanesi taharetti. Cünüplükten dolayı gusül abdesti olarak bilinen bir adetleri vardı. sünnet olmak, tırnak kesmek gibi fıtrat özellikleri olan şeyleri yerine getirirlerdi. Abdest almayı Mekke müşrikleri, Mecusiler ve Yahudiler bilirdi. Onların ibadetler arasında namaz da vardı. Ebu Zer radıyallahu an Resulullah'a gelip e, Müslüman olmadan önce namaz kılıyordu. Yahudi, Mecusi ve Araplarca kılınan namaz özellikle saygı ifade eden secde, dua ve zikir gibi fiillerden oluşuyordu. Cahiliye insanları zekatı bilirlerdi. Bu meyanda misafirleri ve yolcuları ağırlarlar, zayıf ve düşkünlere yardım ederler, yoksullara sadaka verirler, sıkıntı içinde olanlara yardım ederlerdi. Fecir vaktinden başlayarak güneşin batışına kadar oruç ibadetini de biliyorlardı. Kureyş müşrikleri cahiliye döneminde aşure orucunu tutarlardı mesela. Kısaca cahiliye dönemi müşrikleri her türlü ibareti yapıyorlar ve biliyorlardı. İşte gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler. Biz de Müslümanız ve Allah'a ibaret ediyoruz dememiz ve hatta birçok ibareti yerine getirmemiz asla ama asla onlardan farklılık ortaya koymuyor. Onlardan farklılığı en çok ortaya koyan şey Allah'ı dini halis koymak. Çünkü onların karşılığında eğilip kaltıkları putları vardı. Her an bağlılıklarını gösterdikleri lat menat gibi putlara ibaret ediyorlardı. Bu sebeple Allah onların imanlarından razı olmadı. Biz ise sadece Allah'a kulluk ediyoruz diye söylüyoruz. Lakin buradaki asıl sorun sadece putlara secde etmek değil. Çünkü Allah'a iman eden Musa'yı ve İsa'yı Resul olarak bilen ve asla putlara ibadet etmeyen Yahudi ve Hristiyanların imanından da Allah razı olmadığını Kur'an'da beyan ediyordu. Allahu u Teala neden onları kafir ve müşrik olarak isimlendiriyor o zaman? Aslında cevap açık sevgili dostlar. Evet, bu insanlar Allah'ın varlığına iman etmişler. Onun Rab olduğunu kabul etmişlerdi. Hayatlarında birçok ibadet mevcuttu. Ancak onlar Allah'a şirk koşuyorlardı. Yani Allah'a tek başına kulluk etmiyorlardı. Allah'ı efendi bilmemişlerdi. Allah'la beraber başka şeyleri efendi adetmişlerdi. Burada yeri gelmişken Mekkeli müşriklerin ve Medineli Yahudi ve Hristiyanların şirkinden kısaca bahsedelim ki sözlerimiz pekişsin. Mekkeli müşrikler aslen hayatları boyunca Allah'a tam anlamıyla şirk koşmaktan uzak kalmaya çalışan insanlardı. Zira onlar Kabe'yi tavaf ederlerken devamlı olarak emret Allah'ım. Yalnız senin ortağın yoktur, yalnız senin bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerini de sahibi sensin de dua ederlerdi. Ve Allah'ın en sevgili kulu olmak için uğraş verirlerdi. Bunun için geçmişte yaşayan salih kimseler olarak düşündükleri şahısların putlarını yapmışlar ve onları vasıta ile Allah'a dua edip dualarının kabulünü bekliyorlardı. Zümer suresi üçüncü ayette onların bu sözünü şöyle Allah bize hatırlatıyor. Biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Gördüğünüz üzere tek amaç Allah'a yakınlaşmaktı. Ancak bunu Allah'ın kendilerine öğrettiği gibi yapmıyorlardı. Allah ile aralarına başka şeyler koyuyor ve ekliyorlardı. İşte Kur'an bu kusura müşrik ismini veriyordu. Medine'de yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara gelince, onların yaşamlarında putlara ibadet etmek diye bir durum söz konusu değildi. Ancak Mekkeli müşrikler, Nasıl ki ölüllere ibadet ediyorlarsa, Medenide yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar da dirilere ibadet ediyorlardı. Din adamlarına ve idarecilerine tas tamam ittiba ediyorlardı. Geliniz bu sorunun tam cevabını en yetkili kişiye sorarak anlamaya çalışalım. Allah Resulüne soralım. Gidelim O'nun yanına ve mutlaka O bize en güzel şekilde açıklatacaktır ve açıklayacaktır diye alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebiye soralım. Ancak önce Allahu Teala'nın bizlere şifa olarak indirdiği kitabından bir ayeti hatırlayalım. Tevbe suresi 31. ayeti. Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini kendilerine rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de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 ile meşhur Adi bin Hakem Adi bin Hatem vardır kendisi Hristiyandır ve o esnada boynunda haç takılıdır ayeti duyunca itiraz edercesine söze girer ve der ki biz din adamlarımıza ibadet etmedik ki onları Rab edinmedik ki der Allah Resulü Aleyhisselam şöyle cevap verir sizin din adamlarınız Allah'ın haram kıldıklarını helalleştirdi. Allah'ın helal kıldıklarını ise haramlaştırdı. Siz de onlara itaat ettiniz. İşte sizin din adamlarınıza ibadetiniz bu şekilde olmuştur. İşte sevgili dostlar, Allah'ın izin vermediği konularda itaat kavramı ile yüceltilmiş, kutsaltılmış objeler şahıslar, kavramlar Allah'ın razı olmadığı konularda bizi bir nevi apt ve kul seviyesine sokmuş oluyor ki işte bu İslam olmuyor. Evet, namaz, oruç, hac, zekat gibi ferdi ve topluma yansıyan ibadetlerde Allah'a ibadet ediyor. Ona kullukta bulunuyoruz. Ancak hayatımız ve muamelatımızın içerisindeki kavramlarda bizi peygamberin çağırdığı dine ve Allah'ın emrettiği kitabındaki hakikatlere bağlılık konusunda tekrardan sorgulamamız ve kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor İman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesiyle başlar değil mi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselam O'nun elçisidir Bu cümle bize ben cennete talibim ve ben cehennemden uzak bir yolcuyum işaretini ortaya koymuyor mu? Peki sadece bir sözün telaffuzuyla her şey olup bitebilir mi? Sözcük başlangıçtır ama bitiş olmasa gerektir bu kadar ucuz 3-5 kelimelik bir sonsuz mükafat olmasa gerektir. E çünkü bu dinin mübelliği Hz. Adem ile başlayan kendisiyle kemal ve olgunluğa erip tamamlanan din İslam'ı Muhammed Aleyhisselam hiç durmaksızın gece ve gündüz 23 yıl boyunca hayatına aktararak insanlara sunarak yaşayarak tebletmiştir. etmiştir evet bizim için en güzel örnek olan Resulullah Aleyhisselam'ı onun bu kelime-i tevhidi sadece telaffuzda değil ilahi kelimatullah olarak hayatına aktarma uğruna yaptığı mücadeleyle bu cümle uğruna kıyasaya verdiği mücadeleyle tanımamız gerekiyor ki bu bedelin kadrini ve kıymetini anlayabilelim Hatırlayınız, Mekkeli müşrikler uzlaşma teklifleri için sevgili elçimiz Allah Resulü'nün kapısındadırlar. Teklif çok açık, cazip ve net olarak ortaya konulmuştur. Bir insanın gerçekten kolay kolay hayır diyemeyeceği bir teklif vardır ortada. Der ki müşrikler, ey Muhammed! Aleyhisselam. ''Gel aramızı bulalım. Bu kadar düşmanlık yetsin, akan kanlar dursun. Kavmimiz arasında eskiden olduğu gibi barış ve güven hakim olsun. Kardeşin kardeşe olan kini bitsin. Bugün buraya ne istersen vermeye geldik. Eğer efendilik istiyorsan gel seni Mekke'nin efendisi yapalım. Büyüğümüz küçüğümüz sana itaatte kusur etmesin.'' Eğer istediğin mal mülkse seni servete boğalım. Mekke'nin en zengini sen ol. Eğer derdin güzel bir kadınsa seni Mekke'nin en soylu ve en güzel kadınlarıyla evlendirelim. Yok bunlar değil de senin derdin hastalıksa gel seni en ünlü hekimlere tedavi ettirelim. Ama ne olur kaminin arasına ektiğin bu ayrılık tohumlarını yok et. Hatta seninle bir anlaşma yapıp aramızı bulalım. Bir yıl sen bizim ilahlarımıza kulluk et. Bir yılda biz senin ilahına, senin istediğin din gibi iman edelim. Olur ki bizim ilahlarımızda bir hayır varsa, sen istifade etmiş olursun. Senin ilahında bir hayır varsa, bizler istifade etmiş oluruz. Ama ne olursa olsun bitsin artık bu düşmanlık. Allah Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem, metanet içinde yapılan teklifleri dinlemiş ve demiştir ki, Bu kadar şeye gerek yok. Benim sizden istediğim tek bir kelimeyi söylemeniz ve kurtulmanızdır. Peygamberimizin tüm bu yaptıkları teklifler karşısında sadece bir kelime istemesi, ve bu azılı Mekke müşriklerini bu bir tek kelimeye davet etmesi onları oldukça şaşırtmıştı. Derler ki, değil bir kelime, bin kelime söyleyelim yeter ki sen bu davadan vazgeç. Resulullah Aleyhisselam olan cehbetiyle der ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin ve kurtulun deyince, müşrikler bu kelimenin tesiriyle, Tüm düşmanlık ve kinleriyle o meclisi terk etmişlerdi. Fakat aynı tekliflerle birkaç kez daha gelmişler. En sonunda Allah Resulü'nün bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem şeklindeki kesin tavrı ve yedi kat semadan gelen ''Kul ya eyyuhal kafirun'' De ki ey kafirler ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem hitabıyla kafirun süresiyle uzlaşma teklifleri yerin dibine batırılmıştı. Gördüğünüz gibi olay çok açık ve net ortada. Allah Resulü'nün verdiği cevapla bugün İslam'ı hakim kılmak adına batıla karşı asilce durmak çok net ve aşikar olarak karşımızda. Öyleyse sevgili dostlar halis bir niyetle amelimizde salih olarak Nisa suresi 59. ayetçi bir hayat yaşam kalitesi standartı belirlemeye çalışalım. Diyor ki Rabbimiz ey iman edenler Allah'a itaat ediniz peygambere de itaat ediniz ve sizden olan emir sahiplerine de eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Demek ki güncel sorunlarımızı Allah ve Resulüne, yani Kur'an'a, ve Kur'an bakışıyla sünnete götürmeliyiz. Kur'an ve sünnetle yol bulmalıyız. Hayatımızda karşılaştığımız problemlerin çözümü için, Kur'an'ın huzuruna oturup, ''Ey yüce Kur'an, ey Allah'ın sözü, benim böyle böyle bir derdim var, bunun çözümü nedir?'' diyerek, problemlerimize çözüm aramalıyız. Ve sonra, Allah Resulü Aleyhisselam sanki yanımızdaymış gibi kapısını çalıp ey Allah'ın Resulü benim derdime sunacağın bir şifa reçetesini almaya geldim dediğimiz olmalı. Yoksa bizler her çözümü direkt kaynağından alıp kaynağından almayı bırakıp başka kapılar içerisinde kapı kapı dolaşıp telef olmamalıyız. Bedenin hastalıkları ve ruhun hastalıkları, zihnin hastalıkları, planların ve projelerin hastalıkları vardır. Hepsinin tabibi ve tabiplerin yönlendirdiği eczaneleri vardır. Kur'an eczanesinden Allah Resulü'nün tabipliğinden faydalanarak daim hastalıklarımıza şifa ve sağlığımıza da afiyet katmalıyız. Kur'an ile aramızdaki bağı sadece yemin aracı olarak tutmamalıyız. Kur'an çarpsın, Kur'an'a yemin olsun, Allah'a yemin olsun gibi sadece ticari kaygılar, karkış karşıdakini ikna etmeye yönelik olarak kullanılan bir aracı olarak kullanmamalıyız. Bu kitap üzerine yemin edilsin diye gönderilmiş bir kitap değildi. Bu kitap peygamber ağacılığıyla hayata nasıl aktarılabileceği anlaşılabilsin ve cennete gidecek yollar ulaşılsın, cehenneme gidilecek yollardan uzak durulsun diye gönderilmişti. Duhan suresi bir ve üçüncü ayetleri hatırlar mıyız? Hamim. O apaçık Kur'an'a yemin olsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Yani Allah bu kitabı kutsamaktan öte bu kitap ile kutsanmak adına bizi muhatap kılmakla onurlandırmış değil mi? Durmayalım. Okuyalım Kur'an'ı. Arapçasından orijinalliğine sadık kalarak şifasını bulalım. Ama günlük surelerini, cuma surelerini, örülerini, dirilerini, açılışlarını, kapanışlarını sadece hacı amcalarla, hacı teyzelerle geçiştirmeyelim. Kur'an-ı Kerim'i anlaşılarak okunan bir kitap haline getirmeye çalışalım. Resulullah'ın dediği gibi. Değil mi Kur'an sadece okunası bir kitap olsaydı içerisinde idareden idare eden devlete, eğitmenlikten sanayiye, bilimden teknolojiye, biyolojiden fizyolojiye, matematikten atoma kadar her alanda mirastan nikaha, evlattan hayata kadar her şeyi bulmamız mümkün olmazdı değil mi? Sadece şöyle bir kitap olurdu. İnsiyazal gel Okyanın sadece okuduğu, içerisinde ne olduğu anlaşılamayan bir kitap olurdu. Halbuki Allah biz öyle bir kitap ilhak etmiş, takdir etmiş ki her bir ayetinde bir hikmet, bin yaşam mesajı var. Öyleyse sohbetin sonlarına gelmişken üzerinde duracağımız en temel birleştirici noktamız, Kur'an, bizim için bir kılavuz olmalı. Onu bize gönderen zat, hidayet rehber olarak tanıtmıyor mu? Bizim bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini, ebedi saadete kavuşmak için neler yapmamız gerektiğini öğreten, bir kılavuz, bir rehberdir Kur'an. Kur'an için, vedit olan, yani çok seven ve sevilmeye layık olan Allah bize güzel bir mektup göndermiş. Düşününüz şimdi çok sevdiğimiz, görmeyince özlediğimiz, sesini duymayınca hasreti içimizi yakan bir dostumuz var. Ve bu dostumuz bize bir mektup göndermiş. Mektup bize ulaşınca zarfı yırtarcasına heyecanla açar, diker, direkt içindekileri okumaya başlamaz mıyız? Elbette. Peki dostun bu mektubu diğer mektuplardan farklı olarak İngilizce kaleme alınsa ve biz de İngilizce bilmesek, en azından belki anlar mıyım diye birkaç kere göz gezdiririz, anlamak için çaba sarf ederiz, acaba birkaç kelimesiyle de olsa hasretimi mi, dindirebilir miyim diye düşünmez miyiz? Peki sonra ne yaparız? Nasılsa anlayamıyorum diyerek bir kenara mı atarız ve ne dosa sevgiliden gelmiş diye bel üstünden tutup evin duvarının yüksek bir kısmına mı koyarız o mektubu? Yoksa ne kadar uzaklıkta olursa olsun hemen bir tercüman bulup mektubu tercüme ettirdikten sonra dostun sana sevgiyle yolladığı mektubuna sevgiyle karşılık mı veririz? Tabii ki hemen bir tercüman bulur mektubu tercüme ettirir ve biz de sevgimizi İçine koyarak o mektubu anlamaya çalışırız. Sevgili dost, kıymetli dinleyici. Alemlerin Rabbi olan Allah. Parmağımızın ucundaki en küçük bir atomdan, hücreden, gözlerimizin göremediği en büyük galaksiye, Nebula'ya, Andromedaya kadar her şeye sahip olan, her an ve zaman diliminde hükmeden kalbimizin tek sahibi, hayatımıza hükmetmeye tek yetkili, yaratan ve yaşatan, tüm dostlar terk ettiği halde terk etmeyen, düşünce elimizden tutup kaldıran, Hatta üzerimizi silikeleyip Tozumuzu, toprağımızı temizler gibi Bizi günahlarımızdan Arındıran En yüce dost Allah'tan gelen Kur'an mektubunu Bu Arapça Ben bunu nasıl anlayayım diyerek Bir kenara kaldırabilir misiniz? Sevdiğimiz dostumuzun Değeri kadar Değeri yok mu bizi yaşatanın? O halde bize kutlu bir peygamberin diliyle ulaşan bu mübarek kitaba gereğinden daha çok değer vermeli değil miyiz? Çünkü bu kitap bizim şefaatçimiz veya şikayetçimiz olacak. Ve biz bu kitaptan hesaba çekileceğiz. Sosyal medyada dolaşan meşhur sözdeki gibi oku diye emreden okudun mu diye sormaz mı? Rabbimiz bizi bu kitaptan hesaba çekecek, öyleyse durmayalım, hemen şimdi elimizi alacağımız bir mealle başlayalım okumaya, nasıl okursanız okuyun, baştan başlayarak okuyun, parça parça okuyun, nasıl inmişse, nasıl sıraya göre inmişse öylece okuyun, İster günlük bir cüz anlamında okuyun, isterseniz bir sure mealiyle, bir ayet mealiyle ama mutlaka okuyun. Sonra meel meel, sonra tefsir tefsir derken onu daha da şekillendire şekillendire. Dikkat ediniz, Allah Resulü'ne Rabbimizden gelen ilk emir, kalk namaz kıl değil, oruç tut değil, oku. Anlıyorsunuz değil mi? İlk gelen emir, oku. Tabii ki bu demek değil ki, namaz kılma oruç tutma. Elbette ki namaz kıl, oruç tut ama mutlaka oku okumamazlık etme çünkü okumak zikretmektir anmaktır anınca Rabbini unutmazsa batıla zor düşer insan ama okumayınca unutur azar sapar insan her en yanında bir uyaran olsun istemez misiniz tam biz hataya düşecekken elimizden tutan bir dost bulunsun istemez misiniz işte bize dost dostun sözü öyleyse daha ne dururuz haydi sevgiliden gelen mektubu okumaya onu anlamaya okumaya başlarken mutlaka kovulmuş şeytanın şerrinden sığınarak ve sonra hayata Kur'an ile bakmaya Allah Resulü'nün okuduğu, anladığı hayatını aktardı. Sahabesinin, Hülevvay-ı Peygamberden görerek tatbik ettiğini tatbik etmeye. Bugün milenyumlu zamanda, Cennet yolcusu olmak adına, Ben bugün, ahir zaman sahabesi olmaya namz ediyorum demeye, Nefs Mekkesinden, Gönül Medinesine hicret etmeye, Günahların zifiri karanlığından, Allah'ın nuruyla, nurun ala nur ile, siraca munira olan Muhammed Aleyhisselam'ın elinden tutarak kutlu yolculuğa gitmeye, sağına soluna bakmadan, Halid bin Zeydil gibi doksan küsur yaşlarında dahi seferde olmaya, sefer bizim, zafer Allah'ındır demeye, Allah olunca yer, her yer olsa ne yazar demeye, selam olsun, ahir zamanda, Ümitsizliğe yer yok Yeyse yer yok Allah var Darlık yok diyenlere Selamuna ala Man itteba al huda Selam Hidayete tabi olanlar olsun Allah'a emanet olunuz Bu haftaki sohbetimizi de tamamladık Adnan sensoyun.com Web sitemden Bu ve diğer sohbetlerime Ve çalışmalarıma ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olunuz.